Nestaafirullah, nestaayizu billah, bismillah, ve alhamdulillah, ve selamu ala Rasulullah. Assalamu sevgili kardeşlerim, saygıdeğer dinleyicilerim. Medyen ve Eki komşu iki ülkeydi. İkisi de dağlık ve ormanlık bir bölge. Medyen Akabe körfezinden Humus vadisine kadar uzanıyor. Eki Kızıl Deniz sahilinden.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 Ankavut 45'te namaz insanı kötülükten alıkoyar denilirdi. Hut süresi 87 ayette dikkat edilecek olan şu cevabı verdiler. Ey şu ayıp Babalarımızın taptığını bırakmamamızı Babalarımızın taptığını bırakmamızı emreden.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 Hud 89 ve 90'da ey kamim bana karşı gelmeniz Nuh milletine veya Hud milletine yahut da Salih milletine gelen felaketin bir benzerini sakın başınıza getirmesin Lut milleti sizden çok uzakta değildir Rabbinizden mağfiret dileyin ona tövbe edin doğrusu Rabbim merhamet eder ve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 Zülle ne demekti? Zülle, bulutun ve ağacın gölgesine denirdi, sevgili dinleyicilerim. Ey kirliler, azap isteyince, güneş yedi gün müthiş bir sıcak neşretmişti. Bu sırada, gökyüzünde bir bulut belirmişti. Serin bir rüzgar estirmişti. Serin bir rüzgar estirmişti. Ey kirliler, bulutun gölgesine birikmişti. Birden,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 İçlerinden bir topluluğu güçsüz bularak onların oğullarını boğazlıyor, kadınlarını sağ bırakıyordu. Çünkü o bozguncunun biriydi deniliyor kasas dörtte. Günahkardı. Yunus yetmiş beşte büyüklük taslamakta olduğunu öğreniyoruz. Kasas otuz ikide yoldan çıkmış bir fasık olduğunu öğreniyoruz. Kasas otuz sekizde zalim olduğunu öğreniyoruz.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 Bu ortamı değiştirmek ve Hakk'a yöneltmek görevi Hz. Musa aleyhisselama verilecekti. Takdir böyleydi. Allah subhanehu ve teâlâ Musa aleyhisselamı İsrailoğullarının öteki erkek çocukları gibi Firavun'un adamları tarafından öldürülmekten kurtarmıştı. Hz. Musa'nın annesine bu konuda şöyle bir yol göstermişti. Kasas 7. ayette Çocuğu emzir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 Onu öldürmeyiniz. Belki bize faydalı olur. Yahut onu oğul ediniriz dedi. Firavun'un hanımı Musa aleyhisselamı sevmişti. Çünkü onu Allah sevimli kılmıştı. Taha 39'da bunu öğreniyoruz. Sandık içinde saraya ilk geldiği gün Musa aleyhisselamı seven Firavun'un hanımı Asiye. Musa aleyhisselama peygamber olunca ona inanacak,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 haa kattı kasa son dokuzda. Bu sözler bir başka netice verdi. Bir önceki olayda ölen kıptiyi kimin ol. Oğul... Bir önceki olayda ölen kıptıyıyi kimin öldürdüğü araştırılmaktaydı. Aralına... Aranılanı ise sadece kavgacı İsrail'i biliyordu. Bu sözleriyle bildiğini açığa vurdu. Bunu duyan kipti ise,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 Karanlık gecede aydınlıklar bulmuştu. Fakat kendisi haşiyet içindeydi. Nasıl olmasındı ki alemlerin Rabbi kendisine doğrudan doğruya hitap etmişti. Ben seni peygamber seçtim demişti. Hazreti Musa aleyhisselam bu halet içinde sadece dinliyordu. Rabbi sordu ta on Ey Musa sağ elindeki nedir diye. Musa aleyhisselam ilk kez konuştu. Rabbine cevapta bulundu. Taha on sekizde O benim değneğimdir Ona dayanırım Onunla davarıma yaprak silkerim Ondan daha birçok işlerde faydalanırım Musa aleyhisselam Değneğini böyle tanırtıyordu Çünkü kendisi onu bu işlerde kullanıyordu Değneğinden Başkaca bir iş beklemiyordu Fakat bu gece Hep beklemediği şeyler oluyordu Yine öyle oldu Allah azze ve cel buyurdu Taha on dokuz ve yirmide. Ey Musa, bırak onu. Bırakınca değnek hemen koşan bir yılan olu verdi. Musa değnenin yılan gibi hareketler ettiğini görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Bu kaçış normal bir insan hareketiydi. Yılan gibi görün önüm. Yılan gibi önünde kıvranan şey.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 ''Korkma, biz onu yine eski durumuna çevireceğiz.'' Yine Nemil onda, ''Ey Musa korkma, benim katımda peygamberler korkmaz.'' Hazreti Musa aleyhisselam değneği aldı. Biraz önceki yılan şimdi elinde asaydı. Hazreti Musa aleyhisselamın korkusu gitmiş, sükune ermişti. Allah'tan yeni bir emir gelmişti. Taha yirmi iki, Nemil on iki, Kasas otuz iki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 Firavun ve erkanına karşı Rabbinin iki derilidir. Doğrusu onlar yoldan çıkmış bir millettir. Hazreti Musa Aleyhisselam kimleri hak dine çağıracağını anlamıştı. Hedef Firavun ve etrafındakilerdi. Allah Azze ve Cel Hazreti Musa'ya emrini açıkça bildirmişti. Taha 24 Şuara 10 ve 11. ayetlerde Firavun'a git, doğrusu o azmıştır denildi. Saygıdeğer dinleyicilerim, Hazreti Musa aleyhisselamın Firavun ve etrafındakilere karşı durumu belli olmuştu. Onlardan kaçmıştı. Bir Mısırlı Kıpti'nin ölümü kaçış sebebiydi. Hazreti Musa endişelendi. Endişesini Rabbine şöyle arz etti. Kasas 33'te.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 Firavun benden başka tanrı edinirsen andolsun ki seni zindanlık ederim dedi. Musa Aleyhisselam Sana apaçık bir şey mucize getirmiş isem de mi dedi. Şu ara 29 ve 36'da. Firavun halka kendisini ilah diye tanıtmıştı. Hazreti Musa Aleyhisselam ise gerçek Rapten söz ediyordu.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 Benden başkasını tanrı edinirsen, and olsun ki seni zindanla adarım. And olsun ki seni zindanlık ederim, diyordu. Hz. Musa aleyhisselam, şu sualle cevap verdi. Sana apaçık bir şey getirmiş isem de mi? Şu ara 30'da böyle buyuruyor. Firavun, Hz. Musa aleyhisselamı, kendisi gibi yalan bir iddianın sahibi sanıyordu. Fakat bir şeyi ortaya koyamayacağına inanıyordu. Şu ara 31 ile Araf 106'da doğru sözlüysen hadi getir dedi Firavun. Hazreti Musa aleyhisselam değneğini attı. Apaçık bir yılan oğlu verdi. Elini çıkardı. Bakanlara bembeyaz göründü. Firavun çevresindeki ileri gelenlere Doğrusu bu bilgin bir sihirbaz.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 Halk heyecan içindeydi. Sihirbazlar fırsatı değerlendirdi. Biz üstün gelirsek bize şüphesiz bir mükafat vardır değil mi? Dediler. Firavun, Araf 113-114 ile şu aray 41 ile 42'de gördüğümüz üzere evet o takdirde siz gözde kimselerden olacaksınız dedi. Sihirbazlar aldıkları bu vaat ile bir kat daha şımardılar.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 Suçlular istemese de Allah sözleriyle gerçeği gerçekleştirecektir. Sonra şu ara 45. ayette gördüğümüz üzere Musa aleyhisselam değneğini attı. Onların uydurduklarını yutmaya başlayıverdi. Yutmaya başlayıverdi. Meydanı kaplayan dağlara derelere sığmayan o ipler ve değnekler Musa aleyhisselamın yılan, yılan gibi yürüyen asası tarafından birer birer yutulunca herkes şaşırdı. Halk dehşet, sihirbazlar haşyet içindeydi. Ne olmuştu? Nasıl olmuştu? Bunca ip ve değnekler Musa aleyhisselamın asası tarafından nasıl yutulmuştu?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 görüyoruz ki doğrusu o Musa size sihri öğreten büyünüzdür. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sizi hurma kötüklerine asacağım. Hepimizin az hangimizin azabının daha çetin ve devamlı olduğunu bileceksiniz diyordu. Firavunun bu açık ve korkunç tehdidi.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 Şuara elli elli birinci ayetlerde zararı yok, zararı yok. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz. İnananların ilki olmamızdan ötürü Rabbimizin kusurlarımızı bize bağışlayacağını umarız. Araf 126'da senin biziden senin bizden intikam almaya kalkışman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 Hz. Musa aleyhisselamın mucizelerine sihir diyen, bunu ispat için sihirbazları toplayan firavun ve yoldaşları, umduklarını bulamadılar. Bekledikleri şekilde, değil, beklemedikleri şekilde perişan oldular. Tek kelimeyle, hak meydana çıktı. Onların yaptıkları, boşa gitti. İşte orada yenilmişler ve,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 Firavun'un tehditleri, teşebbüsleri ve Musa aleyhisselamın savunmaları sürüp gittikçe iş daha da kızışıyordu. Bu noktada işe başka bir kişi dahil olmuştu. Ortamı o karıştırıyordu. Buna rağmen bir de bir başkası dahil oluyordu. Saraydaki mü'min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 Subhanahü Teala. O adamı kurmak istedikleri tuzaktan korudu deniliyordu. Musa Aleyhisselam bir yandan Firavun ve adamlarıyla uğraşırken onları hakdiine çağırırken öte yandan kendi milleti olan İsrailoğlarının hayat şartlarının gelişmesi için çalışıyordu. İlahi emirlerin yaşanmasına gayret ediyordu.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 Yine onların hidayetiydi. Gerçeği kabullenmeleriydi. Allah bu durumu Zuhruh Suresinin 48. ayetinde şöyle buyuruyordu. Onlara gösterdiğimiz her mucize diğerlerinden daha büyüktü. Doğru yola dönmeleri için onları azaba uğrattık. Sevgili kardeşlerim, Belalarla terbiye edilen bu millet sıkıntı ve bela anlarında kuzu, normal günlerinde kurt olu veriyordu. Allah Subhanahu ve Taala onların bu değişik davranışlarını ve sözlerinde durmayışlarını şöyle açıklamaktaydı. A'raf 134, 135. ayetler, Zuhruf 49 ve 50. ayetlerde.